İbranilere Mektup 6. Bölüm Bunun için ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini, vaftizler, elle kutsama, ölülerin dirilişi ve sonsuz yargıyla ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan, Mesih'le ilgili ilk öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim. Tanrı izin verirse bunu yapacağız. Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ...ve kutsal ruha ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde... ...yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü onlar Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlar. Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli kılar. Ama dikenli bitki, deve dikeni üreten toprak yararsızdır, lanetlenmeye yakındır, sonu yanmaktır. Size gelince sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna, kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz. Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz.'' Umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynı gayreti göstermesini diliyoruz. Tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz. Tanrı, İbrahim'e vaatte bulunduğu zaman üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi. Seni... Kutsadıkça kutsayacağım. Soyunu çoğaltıkça çoğaltacağım. Böylece İbrahim sabırla dayanarak vaade erişti. İnsanlar kendilerinden üstün biri üzerine ant içerler. Onlar için ant söyleneni doğrular ve her tartışmayı sona erdirir. Tanrı da amacının değişmezliğini, vaadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini antla pekiştirdi. Öyle ki, önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut, Perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkain olan İsa oraya uğurumuza öncü olarak girdi.